Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. İnşallah. Rabbim bu mübarek kitabın da hıtamına ermeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet saniyesine itibariyle ilgili bahisten gidiyorduk. Sahabe-i Kiram Hazaratı'nın e, sünnet saniyeye ne kadar Tabi oldukları ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sade sünnetlerine değil adetlerine rastgele yaptığı işlere yani insanlık hali, insan işte yemek yemesi, su içmesi, abdest bozması gibi e, adet kabilinden olan işleri var. Onlarda bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi oldukları beyan ediliyor. Özellikle Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhum'a bu hususta e, zirveyi görmüş. Yani sahabe-i kiram arasında ondan nakledildiği kadar hiçbir sahabeden e, bu kadar hadise ve hadis nakledilmemiştir. E, İbn Ömer Hazretleri de sahabenin fukuhasındandır. Yani fık fıkıh alimlerindendir. Dolayısıyla belki diyelim bin tane, iki bin tane, on bin tane sahabenin yapmasından daha mühimdir fıkıh alimi olan bir sahabenin bir şey yapması. Çünkü fık fıkıhçı olan, fıkıhla iştigal edenin ki bu işlerin meşru olduğuna, mesnun olduğuna, müstehap ve mendub olduğuna daha çok delal eder, fıkıhla uğraştığı için. Bu bakımdan e, bu usta bazı rivayetler sırada geldi, onları zikredeceğim. İnşallah İmam-ı Cahid radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor Kale. O şöyle anlattı. Künnâ bididik ma'abni Umera, İbni Ömer Hazretleriyle birlikte fi seferin bir yolculukta. Femerra, kendisi uğradı bir mekanin. Bir yere uğradı, yolda. Fehâde döndü. Yani sağ veya sola açtı işte Yani yoldan ayrıldı anhu. O mekandan döndü sağ veya sola. İşte bir miktar durdu. Acaba orada bir işi mi vardı? Bir şey mi yapacaktı? Şeklinde merak edildi. Sonra bakıldı, görüldü ki bir işi yoktu. Kendisi öyle döndü. Biraz durdu. Sonra geri döndü. Fesuh ile kendisine soruldu. Lime fealte sen niye yaptın zelike bunu? Kale o da dedi ki Rayetü gördüm. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kainat efendisini gördüm. Feale yaptı Haza. Bu Buradan onunla geçiyorduk bir kere. Onunla geçerken böyle yaptı. Böyle sağa döndü. Ben de onu öyle gördüm. Fesuh Ben de bende yaptı. Hikmeti neydi? Sormadım. Resulullah sallallahu ne lazımdı sormadım. Niye böyle döndü sağa sola? Onu da bilmiyorum. Ama ben onun böyle yaptığını gördüm. Böyle yaptım. Şimdi buradaki bizim e, delilimiz nedir? Yine bir alttaki rivayet de bu hususta delil, e, teşkil ediyor. Kavlihu <gülüyor> hadisteki ibareyi söylüyor. Hade filha iveddeal mühmmeletin. Ha ve dal ile yani noktasız demek istiyor. Eskiden böyle şeyler olmadığı için efendim adam ha okur, z okur. O için onlara mühmel deyince noktasız demek istiyor yani. Ha ile de demek istiyor. Ey ne demek diyor? Tene ha köşeye çekildi ondan. Uzak oldu. Ege tuttu yeminen sağ tarafı ev şimale yahut sol tarafı tuttuğu zaman yani Gittiği yerden sağ veya sola doğru çekildiği zaman hade kelimesini söylerler diye Hafız Müzziri Hazretleri orada geçen bir fiil ile ilgili malumat veriyor. Ve alim Nü'mana radıyallahu teala yine Abdullah bin Ömer Hazretlerinden rivayet ediliyor ki bunu da büyük muhaddis İmam Bezzar rivayet etmiş. en o kendisi Kane idiye'ti gelirdi. Şecereten bir ağaç. Bir ağaç vardı, Beynemek ke Medine'ti. Mekke ile Medine arasında feyakilu kaylule yapardı. Yani gündüzün yarısında ki uyku. Öğlen namazını eee çakiben gündüzün yarısı oluyor. Yani duruma göre tabi insan Veyahut olur ki öğlene yakın olur. Ağırlık basarsa insana gecede teheccüde kalktıkları için erken Abdullah ibn Ömer Hazretleri e, tabii genciydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Biraz da ilk zamanlar teheccüde kalkmakta imiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla çok ilgiliydi yani. Çok severdi onu, ilgilenirdi onun işleriyle. Bukhari'de bir hadis şerifte buyurur, ni'men racülü abdullah levkâne yusallî min Abdullah ne güzel adamdır. Kimin hakkında böyle bir şey buyurulmuş yani? Çok az kişi hakkında. Abdullah ne güzel adamdır. Bir de gece namazından biraz kısa çok daha güzel olacak şeklinde bir e, tabii hem e, mucize tabii izar insanların İnsanların evinde ne yaptığını bilmek meselesi mucizedir kılıyor musun kılmıyor musun şimdi sen bir adama bir adama desen sen efendim teheccüd kılmıyorsun veyahut kılsan çok iyi olur falan. Ya adam kılıyorsa yani sen onu nereden vereceksen? وَنَا <gülüyor> بِيُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اَوْمَا تَدَّخِرُونَ fi بِيُّتِكُمْ Yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden sayılıyor. Evde ne yediğinizi ne ettiğinizi Nese ne tok ettiğinizi haber veriyorum size diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adamın gece vakti yaptığını Mevla bildirmiş ona. Ama Abdullah Efendimiz, yani Abdullah İbni Ömer İbn Ömer ile Abdullah İbni Ömer aynı kişi tabi. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğludur ama o kadar sevgili bir sahabidir ki, fıkıhçı bir sahabidir, allâme bir sahabidir. Yani sahabede zaten e, fıkıhla iştigal eden e, sayılı birkaç sah sahabe vardır. Dört tane Abdullah sayarlar. İşte o dört Abdullah'tan biridir. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah bin Amr As, Abdullah bin Mes'ud. Rıdvanullahi Teâlâ Ali Mecmâhid. hepsi çok. Sahabe içinde mümteş şahsiyetlerdir. Seçkin demek. İşte Abdullah Ömer Hazretleri yani gece teheccüde kalktığım vakitte zaten insan e, gündüzün yarısına doğru, öğlen vaktine doğru e, ne oluyor? Bir istirahate ihtiyaç duyuyor. Buna da Kaylûle deniyor. قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ sallallahu aleyhi ve sellem çok kaylıyla yapardı Sünnettir. Uykudan sünnet olur mu? Sünnet olmaz olur mu? Çünkü o gece teheccüd namazına yardımcı olacak. Yani öğlenden sonra olsa tabii daha şey. Teheccüd namazına daha kuvvet olur. Çünkü öğleden sonra olursa akşama daha yakın olur. O da gece uykuya biraz yardımcı olur. İbnü Ömer efendimiz gelir demek Kelemedi'nin arasında bir ağaç vardı. Gelirdi o ağacı ziyaret eden. Onun altında demek yaprakları var işte serinlik veriyor. Çünkü bir binanın içinde değil. Mekeme arası ortalıkta bir ağaç. Yaprakları olduğuna göre onun altında istirahat edilebiliyor. Ve yukbiru, haber verirdi ki enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi kâneyef'alû yapardı zâlike bunu. Ya ta Mekke ile Medine arasında ya tabi Mekke'ye geçerken veya Medine'ye geçerken de e, illa ki hep uğruyordu tek tek. Nerede namaz kıldıysa geliyordu orada namaz kılıyordu. Nerede istirahat etti orada istirahat ediyordu. Gündüz uyudu orada gündüz uyuyordu. Hiçbir tane demek hepsini zapt etmiş Efendimiz Allah'a aleyhi birlikte olduğu zamanlarda onları takip etmiş. Ve bunlar hepsini bir fiil tatbik etmiş. Hiçbirini terk etmemiş idi. Yine Abdullah ibn-i Ömer anh, bu bapta diyorum size hiçbir beden nakl olunmayan şeyler Rivayet olunmadığı kadar çok rivayetler kendisinden gelmiştir. O bakımdan ben demin de onu anlattım yani. Bakın bu bapta işte birkaç misal verecek oldu. Hepsi İbn Ömer Hazretlerine dayandı. Ee, bu demek değildir ki diğer sahabe bu hususta gevşeklik etti haşa. Fakat e, tabii ki herkesin yaptığı rivayet olunmuyor, nakledilmiyor. Yanında bir insan şahit olmuyor veya şahit olan biri... İnsanlara anlatmıyor. Kendinde kalıyor. Böyle. i̇bn Ömer Hazretleri'nin yanında insanlar olurdu. Yani çok e, meşhurlardan olduğu için, bir de fıkıhçılardan olduğu için ilim almak için yanında gezerlerdi. İmam-ı Kur'an'ın şeyhi, o mesela onun yanında e, talebeliğini yapmış. Diğer birçok insan e, onunla bulunmuştur beraber. Ve an Enes ibn İbn-i Sirin Hazretlerinden rivayet ediliyor. Ee, bu meşhur İbn-i Sirin değil yani. Meşhur İbn-i Sirin bu rüya tabirlerinde siz oradan tanıtsınız yani İbn-i Sirin. Ee, o da çok büyük bir zattır. Fakat bu ondan tabii Metin'de İbn-i Sirin diyor. Ee, onun için paranteze Enes'i koymuş. Neden? Yani ki bu senin bildiğin erayet ellezi değil demek istiyor yani. Senin ...meşhur tanıdığınız İbn-i değil yani... Ee, ...bu zat rivayet ediliyor. Bu da tabiindendir çünkü... ...Hazreti i̇bn Ömer Ömer'le beraber olmuş, Gale anlattı. Küntü ben idim ma Ömer'e, i̇bn Ömer ile beraber idim bi Arafat'in. Arafat'ta bulunuyordum. İşte Hac'da biliyorsun Arafat'a çıkılıyor vakfedeye duruluyor. فَلَمَّا <Felemma> كَانَ <kâne> ee, Ne vakit oldu? حِنَ <Hine> Raha Burada deminki yerde bir şey anlatıyor. İmam Sindi Hazretleri, Hani İbn Ömer Hazretleri gidiyordu bir ağacın altında istirahat ediyordu. Sonra e, diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. E burada diyor, وَفِي دَلَالَةٌ عَلَى التَّبَرُّبْ وَاَثِعَ الْاَهْلِ salah. Buradan anlaşılıyor ki diyor, Salah ehlinin eserleriyle, yani Allah'ın sevdiği kullarının, işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunların reisidir. Diğer işte sahabenin, velilerin, Eserleriyle bereketlenmek Sahittir, meşrudur Müstehaptir Çünkü i̇bnül i Gidip evinde istirahat edemiyor mu da Gidiyor o ağacın altında istirahat ediyor Kim Mekke Medine arasında Çok da yol var yani O kadar zahmet ve meşakkati çekip de Bir ağacın altına istirahat için gidilir mi? Demek ki Bereketlenmek istiyor Bunun adına Arapça'da yani Türkçeleşmiş artık teberrük. Teberrük bereketlenmek, bereket talep etmek, hayır talep etmek. İşte İbni Ömer Hazretleri o ağacın altına gitmesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yaptığı işi yapmak suretiyle onun bir eseriyle yani ardına, eser aslında ardına bıraktığı miras gibi bir şeydir. Bu tabii kitaba da eser diyoruz, eser yazdı falan. Yani bıraktığı şeydir. Çünkü insan ölse kitabı kalır ya. Ona da eser diyoruz. Ondan sonra efendim yaptığı fiillere ve işlere de eser diyoruz. Mesela e, diyorsun ki e, Efendi Hazretleri işte namazdan sonra şöyle yapardı. Sen de öyle yapıyorsan bu ne oluyor? İşte efendim şuraya çekilirdi. Caminin şu tarafında otururdu. veya şu namazı kılardı. E, bunlar ne oluyor? Eser oluyor. Yani kendisi vefat etse de Ardına bırakmış oluyor işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o aracın altında istirahat etmesi. E, o demek ki kendisinin bir adeti olmuş. Böyle şeylere adet denir tabii ki. Yani sabahın sünneti gibi bir sünnet denmez. Ama adet de olsa e, burada bereketlenmek var. E, Salah ehlinin eserleriyle teberruk var. Ve bu teberruk sahip bir şey olmasaydı Hazreti e, Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala böyle yapmazdı. Çünkü o fıkıhçı bir sahabidir Niye gitsin bir ağacın altına efendim, istirahat edip dönsün e, Yolda rastlar Bir ağacın altına yatar kalkar Mesela o değil ki Hususi oraya gidiyor e, Her seferinde oraya geliyor Ve özel bir ağacın altında öyle rastgele ağaç değil Orman gibi mesela Yollarda böyle ağaçlık var Bir orada yatıyor bir orada yatıyor değil Özel bir ağacın altında geliyor yatıyor Ve diyordu ki Resulullah böyle yapardı Sallallahu aleyhi ve sellem Artık burada işte bereketlenmenin teberrükte bulunmanın e, yani her türlü teberruk yani sakalı şerifle, saçı şerifle olanı zaten hiç onu söylemezim yok efendimizin parçası onlar. Bu ağacın altında yattığı yerde bile yatmayı e, efendim e, Hazreti İbn Ömer e, bereket sayıyor, hayır sayıyor, salah sayıyor. Şimdi diğer rivayete geldik. Enes İbni Siirin Hazretleri anlatıyor. Ne diyor? Ben diyor bir kere İbn Ömer Ömerle beraber Arafat'ta bulunuyor. Felem makane ne zaman oldu raha e, yola çıkma zamanı oldu. Arafat'ta biliyorsunuz öğlenle ikindi cemaatiliyor yani. Birlikte kılınıyor imamla birlikte o vakit Hac emiri kimse yani. Çünkü sahabe-i kiramdandır İlha Hazretleri saken. Mutlaka sahabeden olur. E, fakat haçta biliyorsunuz bir emir bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8. sene Mekke'yi fethettiği zaman, 9. sene kendisi haç yapmadı. Çünkü müşrikler çıplak tavaf ediyorlardı falan. Onları görmemek için şirk adetleri de henüz kaldırılmamıştı. Onun için Ebu Bekir Efendimiz'i radıyallahu teala haç emiri olarak... Gönderdi. Sonra peşin Hz Ali Efendimiz de e, kendi adına ilanlar ve duyurular yapsın diye yani aileden olmak kasebiyle. Çünkü o müşrikler e, halife işini bilmezler. Yani Ebu Bekir benim halifemdir dese o müşrikler o halife işini bilmedikleri için onları bağlayıcı olan ilanlar ve duyurular e, akrabasından olması gerekiyor ki. Yani aşiret onlar biliyorsun kabileci bir millet. Kabile ve aşiret e, nazarıyla baktıkları için Hz. Ali Efendimiz de peşine gönderdi ki yani namazları Ebu Bekir kıldırsın işte bütün vazifeleri o yaptırsın emir odur ama sen de işte benim adıma Arafat'ta falan duyuru yapılacağı zaman hani bir dahaki sene bir çıplak Kabe tavaf edilmeyecek müşrikler haç yapamayacak yani ona göre şinden duyuruyorum size bir daha sene hani kargaşa çıkmasın buralarda onuncu dokuzuncu sene kendimi haç yapmadım. Onuncu sene zaten veda haçını kendi yaptırdı Sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettiği sene ee, onun için Arafat'ta e, her zaman için bir hac emiri olur. Ee, İslam Devleti tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun reisiydi. Ondan sonra Ebu Bek Sıddık Efendimiz hayattayken o yaptırdı. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz hep halifeler böyle devam ettiler. İbni Ömer Hazretleri zamanında da tabi bu müteahhib dönemler, tabiin dönemleri artık. Ee, Arafat'ta bulunuyorduk diyor. Ee, yani namaz kılmak için gitme zamanı geldi şeye. Öğlenle'nin ikindiyi cem ediyorlar. E biz de şimdi Hacca'ya cem ediyoruz. Yani birleştiriyoruz. Sadece Hanefi mezhebinde sadece iki yerde var bu cem. E onda birisi e Arafat'taki öğlen ikindi. Cem'e takdim yapılıyor. Yani öne alınıyor. İkindi öğlenle birlikte kılınıyor. Sonra Müzdelife'ye doğru bayram gecesi yola çıkıldığı vakit. E orada da akşam kılınmadan çıkılıyor. Yolda akşam geçiyor zaten. Yani şu anda en hızlı vasıtayla bile Müzdelife'ye. Yani zor ulaşırsın. Yol kapılar izdahım olduğunda. Normalde boşken kavuşursun. Be beş dakikadır. Ama e, yani haç yolculuğunu söylüyorum. Ki o zamanlar zaten yaya gidiliyor veya devele gidiliyor. E, güneş batana kadar Arafat'ta duruluyor sonra. Arafat'tan çıkılıyor. Akşam e, tehir ediliyor. Geciktiriliyor, kılınmıyor. Sonra ona da Cem'i tehir deniyor önce akşam sonra yatsı kılınmak suretiyle birleştiriliyor. Aralarda da sünnetler kılınmıyor. Çünkü sünnet kılınsa cen bozulur. Arada kılınırsa bu. Şafi mezhepinde diğer üç mezhepte seferi yolculuklarda e, amel ediliyor. E, şu anda da yani. Ama Hanefi mezhepinde sadece e, Arafat'ta var. Şimdi ben diyor İbni Ömer'le birlikte Arafat'ta bulunuyorken onun e, yola çıkma vakti geldi. Ruhtu ben de yürüdüm gittim onunla beraber. Hatta hatta nihayet geldi vardı el imame. Ee, i̇mamın yanına geldi. Tabi bu harekeler sizi e, şaşırtmasın bunların harekeleri ve alemdir. Şey de olabilir. Hatta atea nihayet geldi el imamu e, Hac emiri demektir. İmam burada cami imamı değil. Yani hac, e, o zaman sahabe arasında artık kim ise e, şey... Ben diyorum ki bu dört halifeden sonradır yani Abdullah İbni Ömer çünkü yaşadı. E, imam geldi yani namazı kıldırmak üzere geldi. Şimdi de yani Suud Devleti bir hac emiri tayin ediyor. Diyanet reisi veya vekili işte neyse. Yani şimdiki bizdeki resmi Diyanet, veya işte Diyanet Başkan Yardımcısı işte o veya bir müftüyü tayin mesela aynı öyle bir şey yani bu. Resmi görev gibidir bu devlet görev. Tabii sahabe, tabi sahabe tabi'nin zamanında burada eftaliyet aranır idi. Yani hilafet, eftaliyet, hilafet sırasına göredir. Ama tabi daha sonra bu yani işte Abbasiler, Emeviler önce tabii devlet kurtuldular. Devlet o zaman birini görevlendiriyor vali. O imam oluyor, o kıldırıyor. Sahabe-i da sen eftalsin, ben eftal değilim meselesi yapmazdılar. Haccacı zalim gibi en büyük bir bozuk adam yani. Ondan bozuğu daha bu ümmette belki yoktur. Bütün ümmetler zalimlerini, facirlerini getirseler biz Haccacı getirecek hepsini bastırırız diyor büyükler. Onun için çok zalim bir adam ama... Yine de cemaati bozmamak için, birliği bozmamak için cumaları kıldırırken haccacı zalim imam olurdu mesela. Hasan-ı Basri Hazretleri veya sahabeden zatlar o zaman zannederse menesimli malikte sahidi e, sahabeden zatlar haccani zalimin arkasında namazı imam olduğu zaman cemaate uyarlar. Ya bu haccacı zalim dünyanın en bozuk adamı Müslümanlar içinde yani. En bozuk adam ben bunun arkasında niye kılayım ben sahabedenim e, demezlerdi yani. C Cuma gibi Harafat Vakfesi, müzelife Vakfesi gibi yani insanların e, toplandığı işler, emri, cami, e, insanları cem eden olaylar vardır. Bunlar münferit, mesela cuma namazı münferit kılınmaz, bayram namazı münferit kılınmaz. Bu gibi işlerde bölücülük yapmamak lazım. Artık e, devlet müftü görevlendiriyor. Müftüler, imam yani diyanet, imamlar görevlendiriyor. E sen şimdi camide imamın vazifesine müteahil Etmeye kalkamazsın. İşte bizim hocamız sen hafız, sen hafız değilsin. fiyat bizim şeyhimiz geldi camiye, bizim şeyhimiz işte, eftal senden çok takva, sen sakalın pant pantolon giyiyorsun falan diyerekten cemaati bölemeyiz. Ve bozamayız mecburen. E, sen orada bir de memurin kanunu var bir de memur, memurine müdahale meselesi orada. <gülüyor> yani ceza bile alırsın mahkemeye verse. Onun için aklını başına toplayacaksın. Ama bu sahabeden beri böyledir. Arafat meselelerinde de e, hep e, şu anda da Suud Devleti'nin yani Diyaneti, Halüşşeh deniyor onlar işte neyse. O aileden bir kişi veyahut e, ekseri kendileri yani Diyanet Reisleri bulunuyordu. Bu sene herhalde kendi bulunamamış. Hasta mıydı neydi bilmiyorum. İşte birini görevlendiriyor. Bulunuyorlar falan. Ama şimdi tabi eskiden hacı, yani 50 bin kişi, 100 bin kişi en fazla olsa İbn Ömer zamanlarında e, radıyallahu anhum'a e, ...o zamanlar bir yerde toplanmak kolay olur. Şimdilik ilk milyon, 3 milyon... ...pazı kere kayıt dışı ile beraber... ...4-5 milyona da ulaşıyor yani. E, bu kadar insanın bir... ...alanda toplanması... E, ...izdihama nedeniyet verir... ...ve mümkün de olmaz. Bundan dolayı şu anda biz kendi çadırlarımızda ...tabii kılıyorduk Efendi Hazretlerimizle. E, ben ondan sonra zaten... aç yapmadım. Sonra açım kendisiyle. E, yani diğer cemaatler... ...hoca efendiler... Hep ben, herkes kendi çadırlarında, belki birkaç çadır bir çadıra iltihak eder hani namazda. Öyle olur o. yüz kişi, 200 kişi, olsun 500 kişi, 1000 kişi. Şimdi 3 milyon nereye bir araya gelecek şimdi? Onun için e, yani sadece o cemaata eklenirsen cem etmek caiz. Yoksa kendin kılarsan cem edemezsin falan. E, denemez yani tabii. O kendinde kılsan. Ama cemaat kılmak lazım tabii. Cem yapıyorsun bir de. Madem cemaatle cem yapmak lazım. Şimdi i̇bnül i Ömer diyor, Arafat'ta bulunuyorduk diyor. Ee, i̇şte cemaate doğru yürüme vakti geldi. Yani hani çünkü herkes üç kişi beş kişi kılınmıyor. Hele ki o zaman da tamamen imama yetişiyor. Yani İslam Devleti'nin görevlendirdiği kim ise o zaman. Belki de sahabedendir o zatta ama bazıları i̇bn Ömer dönemlerinde sahabeden olmayanlar devlet tarafından görevlendirildi yani. Efendim... O da tabii bozgunculuk etmez. Zaten sahabe arasında çıkan harplere de karışmadı bilmem ne ee, ihtilaflara girmedi yani. kenarda durdu efendim. Çok akıllıydı, çok fıkıhçıydı zaten. Fıkıhçı dedikten sonra daha ne, ne demek ne gerek? Fakih yani çok fıkıhta zirveydi. Onun için işte ibadet olursa, e, salih amel olursa, onda birleşir. Kargaşa olursa uzak durur. Radıyallahu Teala Geldi İmam. Fesallâ kıldı i̇bn Ömer. İmam ile beraber el-u'lâ. Öğlen namazını daha evvel asra ikin namazını. Yani Cem yapıldı. Arafat'ta olduğu için. ikinci öğlene çekildi. Cem'i takdim yapıldı. Namazlarını kıldı. ve vekafe sonra durdu. Ve ene. Ben de durdum. Ve ashabım bir takım arkadaşlarliği benim için. Onlar da ee, durduk, vakfe yaptık yani. E bu tabi e, sünnet seniyyeye bakılırsa mescid emirdir, Nemire'dir. Haram yok meşar Haram değil. mescid emri Nemire, Arafat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın namaz kıldığı ve İbrahim Aleyhisselam'ın mescit olarak yani secdegah olarak tayin ettiği yer. Şimdiki gibi böyle e, duvarları olan bir mescit Belki yapmış değil oraya ama onun namaz kıldığı yer mescit oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın e, Hac vazifesini yaptığında Nemire Kaplan demek istersen herhalde. Fakat o isimle adlandı. Belki o zaman oralarda aslanlar, kaplanlar da bulunuyordu tabi. E, yani e, Hz. için diyor aslan avcısı diyorlar mesela. Aslanlar vardı o bölgelerde kaplanlar. E, orada e, vesili Nemire diye. Şimdi cami büyük bir camidir yani. İmam şimdi de orada kıldırıyor. Yani hutbe şu anda da devlet resmi hutbe Orada okunuyor ve namaz yani en büyük cemaatle orada kılınıyor. Ee, Sünnet-i Seniyye Efendimiz orada durduğuna göre o zaman da zaten sahabe orada duruyorlardı vakfeye. Ben diyor vakfeye durdum. İbni Ömer de vakfeye durdu. Yani vakfe biliyorsunuz ayakta dualar ediliyor. Duruş yani. Bir duruş demektir. Dua için, zikir için. Ben de durdum diyor bu Enes İbn-i Hazretleri. Sonra benim bazı arkadaşlarım da vardı. Onlar da İbni Ömer tabi sahabeden olduğu için insanlar ona Yanına geliyorlar işte bereket olsun işte o alimdir, fakıhtir, duasına iştirak etmek için. Hatta <gülüyor> Faza nihayet efendim vakfeyi bitirdi, inişe geçti el imamı. imam inişe geçti demek Müzdelife'ye doğru yola çıktı yani. Müzdelife aşağıda Mekke'ye doğru. Arafat en ilerisi 25 kilometre Mekke. Ye. Oradan sonra geliyorsun geri... Müzdelife'ye uğramadan direkt gidiyorsun şeye, e önce efendim, e, Mina geliyor, Mina'da bir gün evvel geliyorsun, efendim öğlen namazına Mekke'den çıkıyorsun, öğlene yetişiyorsun, terviye günü deniyor ona. Orada öğlen ikindi akşam yatsı, ertesi gün sabah beş vakit kılıyorsun, Sabaha da kıldıktan sonra Arafat'a çıkıyorsun, yani Müzdelife'yi es geçiyorsun. Sonra Arafat'ta vakfelerini yapıyorsun akşam namazına, güneş batana kadar. Güneş battıktan sonra ifaza yapıyorsun. Min hayzı faddan Bakara suresinde ne buyuruyor? İnsanların indiği yerden sizde de seller gibi efendim akın gidin. Çünkü çok kalabalık yap olduğunda Mevla hala sular seller gibi yani akış söylüyor. Hakikaten seyredenler yani o yol güzergahını dere akıyor gibi, ırmaklar ak, coşuyor gibi bol insanlar tabii geliyor insanlardan yol gözükmüyor yani. O iniş saatinde ona ifaza deniyor. Ee, i̇şte imam ifaza yaptı. Yani Arafat Vakbesi'nden ayrıldı bitirince. Müzdelife'ye doğru inişe geçti. Fefazna biz de ifaza yaptık. Yani yola çıktık, in, inmeye başladık. Nahu e, imamla beraber ondan sonra Öğlen namazına niye el-u'la dedi? Öğlen namazının esas adı zuhur. Zuhur öğlen asr ikindi. Maghrib akşam aşağı yatsı değil mi? Fecr, subah, sabah. Beş vakit namazın Arapçadaki isimlerinde öğlen namazına el-u'la demesini söylüyor Şari Hazretleri. Niye el-u'la? En birinci demek. E bize göre en birinci sabah ol ol ol olsan günün ilk namazı sabah değil mi? Günün namazı sabah ama öğlen, öğlen namazına el-u'la, en birinci namaz denmiş e, bu hadis-i şerifte. E, onu anlatırken diyor ki, çünkü diyor, Cibril aleyhissalatü vesselam namaz vakitleri, miraç gecesi farz oldu biliyorsunuz beş vakit, o zamana kadar beş değil idi, sabah rekat, gece kirekat rekat idi. E, miraç gecesi beş vakit namaz farz olunca bunların vakitleri nelerdir? İlk vakti ne zaman başlıyor? Son vakti ne zaman çıkıyor? Bu ilk vaktiyle son vaktinin tebiyini ve tayini için Hazreti Cibril geldi Efendimiz'e Kabe'nin önünde namaz kıldırdı. Bu Mekke dönemi yani. Hicretten önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imam oldu. E tabi daha o zaman Mekke fethedilmemiş yani. müşrikler dönemi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kendi başına kılıyordu tabi. Müşrikler Cebrail Aslam'ı gördükleri yok tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona uymuş Cebrail Aleyhisselam gelmiş orada imam oluyor. Cebrail Aleyhisselam efendimiz görüyor, insanlar görmüyor. Çok ilginç şeyler yaşanmış tabii. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Hazreti Cibril ile iktida ederek yani cemaat olarak namazlar kıldı. Bu meşhur sahih bir hadis-i şeriftir zaten. E, o namazların vakitlerini beyan ederken ilk hangi namazda başladı imam olmaya? Öğle namazında. Bir öğlenin ilk vaktinde kıldırdı. Sonra bir öbür gün geldi. Son vaktinde kıldırdı. Buyurdu ki ise işte bu iki vaktin arası ümmetin için öğle namazının vaktidir. Bu öğle namazları bildirdi mesela. İkindinin ilk vaktine kıldığını, sonra geldi ikinin son vaktine kıldırdı. İşte keraata girmeden önce. işte bu senin ümmetin için ikindinin vaktidir. Bu şekilde namazların vakitten tatbikatlı bir şekilde Hazreti Cibril beyan etmişti. O da ilk vaktini beyan ettiği namaz hangi namaz oldu? Öğlen namaz oldu. Onun için... Zuhur yani esas milletin bildiği adıyla Zuhur öğlen namazı e, Bir ismi de nedir? Ula El Ula, -ula. İlk namaz yani Onun için biz e, diyor yani Ula namazını yani ilk Efendimiz Sallallahu Sallallahu imam olduğu ilk namaz olan öğleni yani Kendi cemette kıldık Sonra vakfemize durduk Vakfede uzun. Uzun sürüyor tabii. Güneş batmasına yakına kadar, batana kadar duruluyor. Sonra imam inişe geçti Müzdelife'ye. Biz de onunla beraber yola çıktık. i̇bn Ömer Hazretleri yanımızda. Hadden teha nihayet vardı i̇bn Ömer i̇l el -mazık, e, Dar bir geçit. Yolda dar bir geçite geldik. E, Dünel el -me Bu Mezimeyn diye bir e, yer var. E, efendim Müzdelife'ye yakın. Ondan sonra dar bir geçide geldi. Onun berisinde. Mezimen geçirdiğinin yerinin. Mezimen yani orada bir isim yani bir yerin adı yani. Bir mahallin, bölgenin. Ondan geride yani ona yakın bir yerde. Oraya daha gelmeden o milletin bildiği bir yer yani. Onun adını söylesen. mesela şimdi işte diyorsun ya yani işte Adım Ozan'a gidiyorken anlatsan işte. Kocaeli'de durduk falan desen gibi yani şimdi. O için Kocaeli diyeceğiz siz hepiniz biliyorsunuz. Ama şimdi gidip de bir e, Hintli'ye anlatırken Kocaeli desen adam ne olur? Bize mezimey bize desek nasıl oluyor? işte öyle oluyor. Yani e, bilmediğimiz için bölgeyi yani. Onlar için herkesin bildiği bir şey tabii. Hadis-i Şerif'te anlatan zat yani herkesin bildiği bir yer olduğu için. E, şu anda aynı isimle anılıyor mu bilmiyorum ama. Araplar bu bölge isimlerini vesaire isimli, kabile isimlerini hepsini saklıyorlar, muhafaza ediyorlar. Bizim gibi iki de bir mahalle isimlerini falan değiştirmiyorlar yani. Onun için bizde tarihi mariyi berbat ediyorlar bütün. Onlar öyle değil. Yani hala hazırda da o isimler korunuyor diye biliyorum. Mezimen'den berisinde, denen yerin berisinde bir dar yer geldi. Yani demek ki yolun darlaştı. Oraya geldik. Müzdelife'ye inerken bu da, fena ki deve sini çökertti. Demek deve aç yapıyordu. Devesini çökertti yani durmak için. Ve Biz de devemizi çökerttik. Yani biz onun refakatindeyiz ya arkadaş, şey cemaat olduk ona. Ve ne? Biz bu zannediyoruz ki enleu kendisi yürüydi, murad ediyor en yusallıya. Namaz kılacak herhalde. Namaz kılmak istiyor diye zannediyim. Halbuki o vakitte namaz kılınmaz. Yani çünkü öğlen ikindi cemettin ya Arafat'ta. şimdi akşama kadar bir de namaz da kılınmaz esasen. Onu tabii bilemediler herhalde. E, çünkü bir daha yani İbn-i derik namaz kılmayacak yani. Onlar onu pilseler namaz kılmayacağını anlarlardı. Anlarlardı. Çünkü fıkha göre kılınmaz zaten. Yani akşamıyla yatsıyı kılacak. O ikindili akşam arası zaten namaz kılınmaz ki. Karahat oluyor. E, zannetti ki o namaz kılmak istiyor falan. Biz de ona tabi olduk. Onunla birlikte namaz kılmaya kalktık. Kılacaksınız diye. Devemizi çökerttik işte ondan sonra. Efendim. Fe dedi. Gülâmuhu, onun e, hizmetçisi. Yani onun hallerini bilen. elledi o kölesi yani. elledi o kimseki yümsükü tutuyordu rahilette o. Devesinin ipini. Yani devesini süren bir hizmetçisi var yani genç çocuk. İbn Ömer Hazretleri'nin o e, devletini e, yurdunu tutan e, hizmetçisi onun hallerini çok iyi biliyor çünkü tam yanında yani ne zaman ne yapar yani belki her sene hac yapar diye İbn Ömer Hazretleri mesela. O onu biliyor. E, o bu, bu zat diyor ki Enes misin yani? Onlar ilk defa onunla beraber hac yapıyor mesela. İnne o gerçekten o leyse olmadığı yürüydü ister salate. O namaz murat etmiyor dedi. Yani namaz kılma, kılmaz dedi için Yani namaz kılmayacak dedi yani. Allah Allah neden durduk o zaman? Ve lakin ne o dedi? O hizmetsiz dedi. Lakin İbni Ömer Zekera hatırladı. Neyi düşündü yani? Ennen yani sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselatü vesselam ta, Vardığı zaman ilahe mekan bu mekana. Yani Arafat'tan Müzdelife'ye inerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda açığında zaten bir kere açacağım. Çünkü zaten mekefet edildi fethedildi. Bir kere haç yaptı vefat etti. Ee, bu mekana vardığı zaman kaza gördü haceti. Hacetini gördü. Yani abdest bozdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan Müzdelife'ye inerken orada abdest bozdu. Yani abdest tazeledi sonra. Şimdi dedi i̇bn de dedi Müzdelife'ye inerken hatırladı. Neyi hatırladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada durdu abdest hacetini giderdi. Ve o da yuhib istırahen yak diye gidermek haceti. O da hacetine gidermek istiyor. Ya hacetini gidermek insan elinde değil ki insan istediği vakit istediği vakit abdest bozamaz ki. Fakat İbn Ömer öyle denk getirdi yani. Yine kendisini öyle ayarlamış ki Arafat'tan Müzdelife inerken hatta efendi Hazreti şöyle anlatırdı duydum Kendisinin abdest bozma durumu yok idi. Orada oturdu biraz kalktı diyor. Abdest bozar gibi oturdu Efendim bunu bunda duyduk. Yani buradaki ibarede bu çıkmıyor ama efendi hazretleri tabii birçok rivayet görmüş bir insandır. O bakımdan öyle de bir rivayet olmuş olabilir. Yani müşabehet sırf benzemek, sırf benzemek. Halbuki böyle bir benzemek yani ne manası var ya falan falan. Hadi Kaylulay'ı bile anlamıyorduk. Hadi zorlan bize ikna ettin hadi ki geldi o ağacın altında uyudu. E git evinde uyu yok efendimiz bu ağacın altında ara sıra istirahat ederdi. Mekke-Medine arasında gider gelirken işte ben de o ağacın altında da yapacağım. Hadi onu bile ne gereği var dedik ama diyorsunuz. E, orada hadi onu anladık. E şimdi abdest bozmaya kadar işi getirin. Ben mi getirdim? Bak Ravav Ahmet. Bu hadis-i herif Ahmet i̇bn Hanbel ediyor. İbni Ömer'in bu tatbikatını. Ve Ruvat'u Ahmet i̇bn Hanbel'in ravileri Ruvat ravi'nin cemisidir. Mühtet cümbim, kendileri huccet ve delil sayılan muteber insanlardır. Fissahih. Ahmed i̇bn Hanbel'in bu rivati, yani bu hadis diye yaptılar Enes i̇bn Sirin'den gelen. Ahmed i̇bn Hanbel'le arasında raviler var tabii. Enes İbn-i Sirin. Enes i̇bn Sirin en üst ravi. Çünkü i̇bn Ömer'le beraber olan. O arada işte 3-4 kişi ne kadar varsa Ahmed i̇bn e gelen senet. Bunların hepsi fissahih. Sahih kaynaklarda... Hüccet ve müteber sayılan insanlar ravilen hepsi sağlam. Yani e şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemek, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmek, onun gibi yapmak, onun gibi oturmak, onun gibi kalkmak. Halbuki şöyle yatmayın. İşte, yüz üstü yatanı gördüğüne buyurdu. İnne adiyü'd reca'tun yubghu Allahu ve Resulü. Bu yatış şeklini Allah ve Resulü boz eder. Böyle yatılmaz yüz üstü şeytanların yatışı. Ha şimdi orada o şekil yatmak yasaklanıyor. Şu Allah buğz ettiğini söylüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sırt üstü yattı. Veya sağına yattı veya soluna yattı. Bunlar için yasak demedi. Allah buğz eder demedi. E dolayısıyla bu. Ama sen şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktın ne? sağına yatıyor. Sen sağına yat. Ya e Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetidir canım. Yani şimdi sağına yatmak. Buna emretmedi ki. Ya illa emretmesi gerekmiyor. İlla emretmesi gerekmiyor. Sen ona baktığın zaman, onu öyle gördüğün zaman... Geçen ne hadis-i şevde geçti? Sahabe-i kiramdan Kurra Hazretleri. Geldi baktık ki Efendimiz ve ziyarete geldi. baktık düğmeleri çocuktu böyle burası. Baharı açıktı. Hava almak için, yani rahatlık için öyle yaparmış sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra... Ömrü boyunca... Allahu salli aleyhi Elhamdülillah Rabbil alemin... Devamlı düğmeleri çocuk dolaştı. Yahu yaz olur, güz olur, soğuk olur, serin olur. Yani düğmeni kapatabilirsin. Yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümde düğmeleri çocuktu. Ben de hep düğmeleri çocuk gezeceğim. Yani düğmeleri boğazın altındaki. Anlatabiliyor muyum? Yani sahabe-i kiramın hepsi bu hususta hassasiydi. i̇bn Ömer'den rivayetler çok gelmiştir. Yanında çok adam gezerdi. Fıkıh öğrenmek için. Tabiinden onun yanında çok do ilim almak için. İlimde mümtaz olduğun zaman insanlar senin yanında çok bulunur. Yani ilim almak için. Normal evliyada olur insan. Takva sahibi olur falan ama çok yanında insan olmaz yani talebelik Okutmuyor. E, alim değil, ders okutmuyor. Rivayet yapmıyorsa insan, insanlar rivayet yapanların peşinde dolanırlar. ilim almak için. Onun için İbni Ömer'den çok rivayet gelmiştir. Hadis rivayeti de çoktur. Çünkü talebeleri çoktu. Bir medreseydi o. Yani İbn Ömer medresesi, sahabede birkaç tane sahabe sayabiliriz. Onlar bir medrese kurmuşlar yani. Medrese derken ayaklı medrese. Yani Mekke'ye gidiyor, talebeleri yanında Mekke'ye gidiyor, Yemen'e geliyor, Yemen'e gidiyor, Kûfe'ye geliyor. İbn Mesud medresesi. Ekol lafını istemiyorum dedim ya, gavurcadır. Medrese koyalım dedim hani geçen derste. İbn Mesud medresesi, İbn Abbas medresesi, İbn Ömer medresesi. Bunlar Sahabede çok yok. Birkaç tane sayabiliyoruz bunlar. Çünkü bunlar ilimde zirve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara isimlerini beyan ederek onların yolundan ayrılmayın. İşte ferahiz ilmini Zeyd ibn Sabit'ten öğrenin. İşte helal haram ilmini Muaz ibn Cebel'den öğrenin. Kıraat ilmini Übey ibn-i öğrenin. Değil mi? Ve ekrahum Übey ibn-i Ve efrazum Zeyd ibn Sabit Ve alemum bil helal ve haram Muaz ibn Cebel yani dürüstlük, mertlik ilmi <gülüyor> Ebu Zer'den öğrenin radıyallahu anh adamın Yüzüne söyle yani Dayak yiyeceğini bir şey için Ebu Zer radıyallahu Allah, Yani sadakat ve astakuhum herhalde ee, Gökler e, Ebu Zer'den daha sadık, dürüst biri üzerine gölge yapmamış Yerler daha ondan sadakatli birini taşımamış Yani Allah Allah Yani sahabeden bazı isimler vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve bunları vermiştir. Bunların hepsi bir medresedir yani. Yanlarında gezenler ilimler öğrenmişler, ahlak öğrenmişler, rivayet öğrenmişler, tefsir, hadis, fıkıh öğrenmişler. E bu ilimler nasıl geldi yani? Bazı sahabeden geldi. Hepsinden rivayet geldi ama fıkıh gelmedi. Çünkü sahabe-i çoğu müçtehid değildi yani fıkıhta. Ama hepsi raviydi. Ama birisine 3-5 rivayet hadis gelir. Bazısı hadis çok rivayet etmez. Çok bilse de şey çekinir, sakınır. yani Belki kelimeyi değiştirir miyim acaba? Belki hafızam beni yanıltır sonra yanlış bir şey konuşmayayım falan. Bazısı da o şekilde sakıncalı olduklarından, daha takva olduklarından. yani ilginç ama kadar ilginç yani. Hazza e, diyor İbni İmam Şindi Hazretleri diyor Hazza edullaha ale a kemalittibahi sallallahu Bu şarihler, allameler, demiyorlar ki bu İbni Ömer de biraz abarttı ya. Sahabeden hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Bu da ama acayip işler yapıyor. Ki diyor orada Resulullah Efendimiz abdest bozulmuş. O da gidiyor abdest bozuyor. Abdest bozmak beşeri bir ihtiyaçtır. Adettir, rastgele bir şeydir. İnsanın karnı nerede ağrırsa, abdest ihtiyacı nerede idrar sıkıştırırsa orada görülür yani. E belli bir yerde e insan onu nasıl denk getirecek falan. Ama işte alimler öyle demiyor. İbn Ömer'in diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba ettiği delildir. Fakat mesela Vahabiler hadisleri kabul ederler göya. Sahih hadisleri özellikle kabul ederler. Göya. Fakat mesela işlerine gelmeyince, ve habiliye uymayınca, biliyorsunuz habiler eser düşmanıdırlar. Ağaçları kestiler, mescitleri yıktılar. O mescitleri Osmanlı yapmıştı. Mekke-Medine yolu üzerinde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı yerler. Bu hususta bende müstakil bir kitap da var. Yani sırf Efendimizin namazgahları. Ne demek Mekke-Medine arası? Tabii o zamanki girişlen. Kaç gün sürüyor? Bu yolculukta tabii kaç vakit namaz kılınıyor. Bir de arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve kıldığı namazlar var. Kuşluk namazına durur zaten. Teheccüd namazına durur. Yolcu da olsa yani. Bunlar yolculukta bile bırakmadığı namazlar. Teheccüd, kuşluk. E, bu namazları nerelerde kılmış? Yani farz namazlar nereye denk gelmiş? Nafile namazlar nereye denk gelmiş? Hangi kayanın dibine, hangi ağacın altına? E, güzergahta yani. Mekke, Medine, Hicret yolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii gidişlerinde. ...çok da gidiş gelişi de sabit değil yani çünkü zaten e, Mekke'den hicret ettiğinde 53 yaşındaydı. Ya e Ondan sonra da e, nerede gel, geldi bir daha? Bir tek Hudeybiye'ye gelirken, Hudeybiye Mekke'dedir yani Mekke'ye çok geldi. Hudeybiye'ye bir gelmesi var değil mi? Ondan sonra altıncı senesi hicretin Hudeybiye'ye gelişi var. Sonra yedinci senesi kaza ümresi, Hudeybiye'de ihramdan çıkarttılar, ümreye izin vermediler. 7. senesi Omre'yi kaza için geldi. 3 gün durduğu şey var. Sonra 8. sene Mekke Fetih için geldi. 9. sene zaten gelmedi. Hazreti Ebu e emir gönderdi. 10. sene Veda'cına geldi. Demek ki bilmiyorum o kadar siyerci değilim. Ama bildiğim kadarıyla şu anda bir hesap yaptım. Mekke-Medine arasını konuşuyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yoksa efendim 27 tane kazaya gitmiş. Kazavatı 27 yani kazaları. Diyelim seriyatı seriyeler... Yani böyle müfreze şeklinde olan küçük bölüklere seriye deniyor herhalde. Kaza daha büyük cihatlara deniyor. 27 tane kazada bulunmuş. Bunların hepsi 10 sene içinde. Hem de bayağı mesafeli yollarda. 10 senede yani 27 kazada bulunmuş. 47 seriyeye katılmış. 47. 27 daha topla. 57, 67, 77. 77 ne demek ya? 10 seneye böldüğü zaman 77'yi ne düşüyor? Hemen hemen 8 tane falan yolculuk düşüyor senede. 8 tane senede 8 tane yolculuk ne demek biliyor musun hemen hemen? Sekiz, biz uçakla 8 tane ben mesela gidemem. Uçağı bir biliyorum 3 ay daha ondan sonra kendime gelemiyorum. E bir Hindistan'a gittik 3 ay duracağız yani. E şimdi 7-8 tane e senedeki şey bir de deveyle yayan, bir kere Tebuk gitmesi, Tebuk muharebesinde bin kilometre. Bin kilometre ya. E şimdi bunları topladığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar faal geçmiş, ne kadar hareketli geçmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ben şunu hesap ettim. Mekke-Medine arası gidiş gelişlerindeki yollardaki namazlar bir de ne var? Tebu'a giderken nerede durdu? O, o da tabi musalladır, namazgah olur. Huneyn'e giderken nerede kıldı? O da musalladır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, Handek Muharebesi'nde kıldığı yerler var mı? İşte yedi mescitler diyor, gidiyoruz. E yedi mescitler orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet yaptığı, namaz kıldığı yerler. Fethi Mescidi üstte olan Efendimiz'in e, itikaf gibi orada harbi yönettiği yer. Yani bunlar, i̇bn Ömer Hazretleri bunların hepsini bilirdi. Özellikle Mekke, Medine arasındaki güzergahta çok var. Yani bilmiyorum da Ondan fazla gibi Hatırma geliyor Osmanlı ecdadımız ne yaptı Hira dağındaki e, tepeye bile mescit yaptı kubbeli Eski resimlerde var Sonradan bunu e, Vahhabiler yıktılar tabi bütün bu eserleri Halbuki sayı hadis şerifler Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı yerlerde İbni Ömer hazretleri gidiyordu özellikle arıyordu Ve o yerleri tespit ediyordu Her yolculuğunda oraya gidip Yanına, beline değil, o noktada kılıyordu. Bunlar diyorlar işte bu Efendimizin e, kıldığı yerde kılmak şart değil mi? Ya şart demedik ki. Bereket dedik, teberrük dedik yani. Yok efendim şirktir, milktir. Ya ne alakası var şirktir? Allah'a namaz kılıyoruz, Resulullah'a mı tapıyoruz aşağı? Ne alakası var şirktir? Ama efendim sallallahu aleyhi halının şurasında kıldı. Bereket olsun gelip şurasında kılınsa ne var? Allah Allah. Sahabe-i Kiram çağırıyorlar, Buhari'de de var. Ya Resulullah benim evimde bir mescit yapacağım, gel benim evimde bir yerde namaz kıl. Ben de orada hep kılayım. Senin kıldığın yerde kalayım Orayı mescit yapacağım. Sahabeyi Rampis'in gibi kaç odalı evleri yok da. Bölgeyi yani bir odanın işte orada kılmış diye ben de hep namazı orada kılacağım diyor. Ya Bunlar sahih Bukhari'de de var. Bu abiler göya sahih hadislere inanırlar. İşlerine gelince. Ama bu noktada bütün namazgahları Osmanlı'nın sahabeden e, tevarüz ederek özellikle i̇bn Ömer Hazretlerinden gelen rivadeler üzere tayin ve tespit edip kubbeli namazgah yaptı. Küçük küçük. Küçük küçük kubbeli namazgah yaptı. Her yeri kurdular. Medine'nin içinde de vardı efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Medine valisi emir çıkartmış. Karabil Basra. Efendim eski eserleri yeniden imar edelim. Eser mi kaldı ya? Yani? yani imar etsen bile yeri mi yani yerini bile kaybettirmek istediler. Belki tabi bazı eski kitaplarda bak mesela kitabı getirdiler. Bizim hoca efendileri çalışıyor yani. Salafi arasında mesacit mescitler ki sallallahi aleyhi ve sellem efendimizin namaz kıldığı mescitler fil-haramain Mekke ve Medine'de namaz kıldığı yerler vel cezir-i arabiyye Arap Yarımadası'nda. Çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya Tebu'a kadar gitti, Busra'ya kadar gitti şama yakın. Yani oralarda namaz kıldığı mescitler. Bak, görüyor musun kitabı? Sırf bu hususta araştırmalar yapıldı. E bu araştırmalar hepsinde resimleri var. Allah Allah. Tabi Zülhuleife çıktı yani şimdi. Zülhuleyfe Medine'nin mikatıdır. Mekke'ye, Hacca Ömre'ye giden oradan ileri geçemez. İhramsız. İhram giydiğimiz. Biz de kıldık orada Zülhuleyfe'de. Tabi tam yerler eskiden Osman zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, tam kıldığı nokta atışı belliydi. Kuba'da olsun, işte diğer bütün mescitlerde olsun. Fakat işte yani şimdi bunlar bozdular. Tamir edelim derken falan. E, çoğunu kırdı geçirdiler. Yollardakiler hepten kırdılar. Yeri de belli değil. Eski kitaplardan belki haritalar oluyor. Kaki bizim de dostumuz Abdullah Kaki olacak. O Medine'de onun böyle tarihi yazdığı birkaç müzesi de var. Bir de kitabı da var. Bu haritalar üzerine duruyor. Hatta böyle büyük bir şey yapmıştı. Hepsini de ışıklandırmıştı. Biz müzesine gittik. Oralarda bütün bölgesel Efendimiz Aleyhisselam'ın durduğu noktalara kadar. Bak bu kitap Efendimiz Aleyhisselam'ın evet Mesela Mekke-i Mükerreme'de cinlere namaz kıldırdığı mescit mesela. Mescidül cin diye geçiyor. Hucunda. Mala mezarlığı. Cennetül ül Muhalla diyor millet. yanlışlıkta tabii biliyorsunuz. Mala mezarlığı. Mala mezarlığı Kabe'nin üst, üst tarafına doğru. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu evin arkasında yukarı doğru daha doğru gidiyorsun. Orada cin mescidinin yerini koymuş mesela. Bir eski halini koymuş Osmanlı döneminden. Bir yeni halini koymuş. Allah Allah. Bütün tarihlerden almış mesela. Ne kadar büyük bereket değil mi? Allah Allah. Mekken üstünde bir mescit var diyor. Çubeyrim i̇bn mutlum kuyusu varmış orada. Efendimiz hacim orada kıldı, rivayet ediliyor. namaz maz kıldı ediliyor. Yani bak ha açtım. Yani orası geldi. Fakat ihtemel hüküm ve selatın hakimler yani Mekke valileri, sultanlar dediği Osmanlı sultanları, bir adet mescidin mübarek bu mübarek mescidte çok önem verdiler. ...Emeviler, Abbasiler, Selçukiler, Osmaniler... tabu Vahabiler 200 senelik bir şey... ...bunlar gelene kadar yani 1200 senedir... ...bu kadar ulema, evliya, valiler, sultanlar... önem verdiler. Alâ medel kurûnil mazî, ihtimamen kebîrâ... ...çok büyük ihtimam gösterdiler. Yerlerini korudular. Yani o kadar mescit, Efendimiz Aleyhisselam'ın kıldığı mescitler dolu. Hepsine bakımını yaptılar, tamirini yaptılar... ...temizliğini yaptırdılar. Dağın başında bile yaptırdılar... Efendim sonra bu Vahabiler geldiler Ne lazım işte bilmem ne Resulullah öldü gitti işte efendim Onun kıldığı yerde kılsan da olur kılmasan da olur Kırdı devirdiler yani Allah da yani Celle celleci Celle. Bunlara işte imtihan olsun diye izin verdi Fakat biz tabi bu kitap da maşallah çok ilmiymiş Yani bazı tarihi oluyor Sadece resim çekiyor gidiyor Bak Ciğrâne Mescidi mesela Biz burada kıldık Efendi Hazretleriyle Ciğrâne Mekke'ye yakındır ten'im yakın e, mikat umre yapanlar için ciğrâne uzak herhalde 25 kilometre kadar diyebiliyorum ten'im öyle değil ten'im belki yani o 10 kilometre bile ya var ya yoktur ciğrâne Efendimiz sallallahu aleyhi kıldığı mescidi biz de oraya gittik bir kere oradan Efendi Hazretleri ile ihrama girdiğimizi biliyorum yani umre ihramına böyle bütün mescid-ül icabe Mekke'deki icabet mescidi Bunda da kıldım mesela. Bir arka taş vardı, beni götürdü. Kimse orayı bilmiyor. Orada bir taş vardı. O taş daha Osman zamanından kalmıştı. Mirab'ın kenarına belki söküp atmışlardır şimdi. O zaman o taşı da bana gösterdi. Mekke'de icap etmesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve duası orada kabul oldu. Arafat'tan Müzdelife'den inerken yol oraya geliyor. Muhassab badisi herhalde oranın, oranın başında. O iniş yolundadır. Orada namaz kıldı, dua etti ümmeti için duası kabul olunduğunca icabetmesiyle. Evet. Bak mesela diyor Seyfuddin Şahin Eleştoviy zamanında e, Melik Eleştov Kay, Kayıtbay, Kaytabay diyorlarına. E, Kaytabay zamanında e, 831 senesinde yani e, efendim tamir olmuş. Sene 720'de yine tamir olmuş. Efendim böyle bütün e, Selçuklular özellikle e, efendim Osmanlılar hepsi onlar yaptı. Bunların hepsini esasında, bu mescitleri esasen kim bina etti? Yani ilk binaden İbni Ömer'in kıldığı musallaları yani tespit ettiği Rasulullah burada kıldı diye gösterdiği insanlara mescitleri ilk binaden kimdir? İlk binada Ömer İbni Abdü Yani 4 halifeden sonra sırada 5. olmasa da fazilette 5. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve zaten müceddit denmez. O Rasulü Sekalendir. İnsürcinin Peygamber. Ama Efendimiz'den sonra her yüzün başında bir müceddit gelecek ya. E Efendimiz'den sonraki ilk müceddit kimdir? Yani ne oluyor? Hicri yüzün başı. İki yüzün başı, yüzden sonrası yani. Sene yüz. Hicri sene yüzde. Gelmesi hayatta olması lazım. Ve faaliyette ve e, hizmette olması lazım. Yüzde hayatta olması lazım. Kim? Ömer İbni Abdülaziz'dir. Çünkü zaten vefatı 102 falan diye hatırlıyorum. Hicri. Ve Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh sahabeden sonra bu ümmetin en hayırlısıdır. Ey gidi Vehhabiler. Bu mescitlerin hepsini Ömer İbni Abdülaziz hazretleri yaptı zaten. Sonradan Osmanlılar çıkartmadı. Selçuklular çıkartmadı. Ömer İbni Abdülaziz hazretleri radıyallahu teala yaptı. Bak mesela Mina'da diyor Kurban kesme mescidi. mescid Menhar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında burada namaz kıldı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçından başka Mina'da kurban kesmedi. Öncesinde kesti ama Hudeybiye'de kesti. Yani e, Mina'da kesmedi. Çünkü Mina'ya ulaşamadı ki. ihramdan çıkmak için Hudeybiye'de kesmek zorunda kaldı. Muhsar oldu yani. Kafirler sokmadı müşrikler onun için. Bulunduğu yerde kesip kurbanını yanında getirmişti Medine'den kurban. Hani ki işte böyle bir durum olur diye. E şimdi diyor mesela bu mescitten Mina'da eser yok diyor. Mescidül Menhar, kurban kesme mescidi. Mina'da bu mescitten bugün eser yok. Aa, şimdi Suudi Devleti hadi bakalım eski mescitleri imar edelim. ya Eski mescitleri imar et Eserini bulamazsın bazı mescitlerin yani. Yeri bile haritadan silinmiş olabilir. Burada dolu mescit Allah Allah. Medine-Münevvere yolundaki mescidler ondan sonra Allah Allah. Bu mescid Feth diyor buraya. E bu şey değil ki. Yedi mescidlerdeki Mescid-ül Feth değil. Bu, bu da ayrı bir Mescid-ül Feth. Ha Mekke'de bu. Tamam. Merruz Zahran'da şeydeki mescid Feth, Medine'deki ayrı. Allah Allah işte şeye geldik bak mescid şerif Serif, Resulullah sallallahu aleyhi ve Mekke'de namaz e kıldığı yerlerden biri. Burayı ziyaret ediyoruz. Şimdi ne mescidde ne ser var ne bir şey, Meymune annemizin kabri orada. E fakat onu da yol geçiriyorlardı üstünden, bir mühendis krallara rica etti. Ya dedi sizin anneniz olsa sizin annenizin mezarının üstünden yol geçse ister misiniz? İstemeyiz, yapmayın. Bütün ümmetin annesidir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşidir, Meymune validemizin üzerine yol geçiyor. İşte bazıları devreye girdi de Vahabiler kasıtlı yolu oradan geçiriyorlardı. İşte şimdi tam yolun kenarına kaldı. Yolu biraz sola kaydırdılar. Yani Mekke'ye giderken sağ tarafta kalıyor Mekke'ye girişte. Medine'ye geçişte sol tarafta kalıyor. Resmiyle beraber Osmanlı dönemindeki kubbeli resmi var mesela. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Meymuni annemizle cevaç yaptı. Onunla zifafa girdi. Ee, e, çok acayip bir tesadüftür ki eee Meymune annemiz radıyallahu Teala'na efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le e, orada zifaf olduğu gece e, seneler sonra seneler sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. Seneler sonra e, Mekke'ye gelmişti ha hac için. E, Medine'ye tekrar tabi evleri Medine'de efendimizin hep tabi o şeyleri aileler. Medine'ye tekrar dönerken Efendimiz Allah zellemle zifaf olduğu gece zifafa girdiği çadırın olduğu yerde serif deniyor oraya. O bölgede vefat etti ve oraya edildi. Şimdi kabri orada. Ben her sene ziyaret resimlerini Facebook'ta paylaşırım sizinle. Mesela orada da efendimizin namaz kıldığı mescit Osmanlı ne güzel muhkem bina yapmış küpbeli. Çok güzel kale gibi kale. Ha burada resmi var. Yani işte bunların hepsini efendim Hmm, Tabi sayı olarak bilmiyorum arkada bir e, sayı e, veriyorum. Oo, burada saysak neler çıkacak neler. Onlarca yani yüzü bulmaz belki ama onlarca mescit var. Yani hemen hemen 30-40 tane gördüm firisten şu an. E, saysak 40-50'yi buluyor. Bilinen yani. Tabii. Efendim sağ her yerde kılıyordu ayrı bir şey. Şimdi... Bu neyi gösteriyor yani? Ömer İbn-i Abdülaziz Hazretleri bu mescitleri niye bina etti? en kayalısı müçtehit, müceddit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Yani bu ümmetin ilk müceddidi Ömer i̇bn Abdülaziz. Vefatı kaçmış? 102 diye ben hatırlıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Yüzün başında hayatta olacak ve faaliyette olacak. Müceddit olmanın şartı olur. Şimdi onun için önüne gelen müceddit benim şeyhim müceddit diyor. Halbuki onun şeyhi 1400'den evvel ölmüş. E 1400'ün başında bulunmayan, yani 1500'ün başında, sene 1400'de hayatta ve faaliyette olmayan müceddit olamaz ki. Yani evliya olabilir, büyük zat olabilir ama bu mesele yani. Şimdi biz Şah-ı Nakşibend Hazretleri evliyanın reisi tamam müceddit diyebilir miyiz? E diyemeyiz. Niye diyemeyiz? E bizim tarikatımızı kuran zat ama müceddit olmak için hadiste vasıf belirtiliyor. Yüzün başında olacak. Ali râz-i sene her yüzün başında e, ve doğum tarihi, vefat tarihi hiç yüzün başına denk gelmiyor. Yani yüzün başında hayatta olmamış. Hiçbir yüzün başında hayatta olmamış. Yani yedi yüzlü diyelim hicri. Diyelim onun da on yedisinde on dokuzunda doğuyor. İşte yetmiş 8 dokuzunda vefat ediyorsa. Bu hiçbir yüzün başında hayatta olmuyor ki. Zaten on yedi on sekizlerde yeni doğuyor. Nasıl müçhede olacak? Bu bakımdan. İlk müceddidimiz Ömer ibn Abdelaziz İl-Mervani'dir. Radıyallahu Teala. Bu mescitleri o bina etti. Sonra bütün sultanlar bunlara çok önem gösterdi. Ta bu Vahabi Necdin Azgınları gelene kadar kalktılar işte her tarafı yıktılar geçirdiler. Şimdi artık ne kadar toplanacak onu bilmiyorum yani. Medine'de biraz tamirat başlamış. Şimdi sahab-ı ne yapıyorlardı? Bu mescitleri arıyorlardı, buluyorlardı. İbn-i Merazetleri özellikle geliyordu. Resulullah nerede kıldıysa şurada kıl. Nerede uyudu şurada uyudu. Hatta nerede abdest bozdu? Kalkıp orada abdest bozma. Abdesti varsa bozuyordu. Kazay hacette bulunuyordu. Yok efendim abdest bozma hali durumu değil, değilse yine orada geliyor bir miktar oturuyordu benzemek için. Arabaya biniyor. Sübhanallahi ve teala. Araba diyorum. Araba şimdi biz biniyoruz. Yani diyelim devesine biniyordu. Debeye zaman biz de aynı yapacağız, arabaya binsek demek isteyeceğim de onun için. Sübhanele Sekkarale Nâ'yı işte. Sübhane Allah, Elhamdülillah, allah Akbar. Ekber. Sübhaneke Lâ İlâ el Nefsî falan Ondan sonra böyle yapıyordu mesela. Arabaya bindin, bir şey yok mevzu, veya sinirlisin veya cenazem var veya bir olay var, sıkıntı var falan Yine böyle yapardı Millet bakıyordu, Allah Allah. Ne alakası var? Kime güldü şimdi? Sordular sen niye böyle tebessüm ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparken gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Tebessüne bindikten sonra bu duaları okuduktan sonra böyle yapmış. Ekibe yapmış, kimseye yapmamış. Kendi kendine yapmış. Niye kendi kendine gülmüş ya? Ya ben hikmetini sormam kardeşim. Resulullah böyle yapıyordu, ben de böyle yapıyorum. <gülüyor> Allah Allah. Ama onun Resulullah sallallahu aleyhi ve e hikmetini sordular. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Mevla Teala'nın... Yani e, sevinmesine, ferahlanmasına, zahkine e, müteşabihattandır Mevla hakkında olunca. E, ben ona gülüyorum. Niçin? Adam bir kul atına bindiği zaman, şimdi arabaya bindiği zaman, bu duayı okuduğu zaman, duaların kitabının ikinci cildinde bunların mevzusu çıkacak inşallah. Yani binene bindiği zaman ne okur meselesi. Bir, birinci cildin konusu günlük. ikinci cildin konusu... Efendim o bazı olaylara göre okunacak dualar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata bindi, deveye bindi, ne okurdu gibi. O ikinci cilt. Duaların kitabının ikinci cildin hazırlanacak kitabın konusu mesela bulut gördüğünde ne okurdu. Hani günlük dualar değil. Mescide giderken, evden çıkarken, abdest alırken değil. ikinci cildin mevzusunda bu dua geliyor zaten. Hazırlıyoruz inşallah. Nereye yetişeceğiz biz de şaşırttık zaten. Orada Sübhaneke, la ila, ila ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Bu bina'ya binince, arabaya binince okunuyor. Ya Rabbi beni affet. Ben kendime yazık ettim. Sen bana zulmetmedin. Ben ne günahlar ettim. Günahları senden başka kimse affedemez. Dediği zaman bir kul Mevla ona e, yani zuhk ile muamele ediyor. Yani Mevla ona, onun bu sözle ferahlanıyor. Buyuruyor ki, kulum anladı ki, onu benden başka affedecek yok. Onun için bana müracaat etti. Ben bu kulumdan memnun oldum. Meseleyi anladı bu kulum. Tabii ki onu başka etse affedemez. Kendine zulmettiğini itiraf etti. Mevla onun af olmasından ferahlanıyor. Efendim Sallallahu semde de buyuruyor ki ben Mevla'nın memnun olmasından dolayı ben de tebessüm ettim. Bir kul bu duayı okuduğu zaman Mevla ondan razı oluyor, memnun oluyor. Tebessüm Mevla hakkında geçmiyor. Eee yani Tebessüm sıfatını görmedim hadislerde Ama zah sıfatı var Dahikya Rabbuna diye var e, Bukhari'de Bunları ne dedim müteşabihat olunca Tercümesi caiz değil Türkçe'ye çevirmeyiz Sıfatı aynı kelimesiyle kullanacağız Zah sıfatı Bu sıfata göre e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ben de Mevla'nın memnun olmasına tebessüm ettim Şimdi sahabe-i kiram Efendimizin yanındalar onlar anlamıyor ki efendim sonuçta Mevla'nın vahyine veyahut Mevla'nın o anda eee şuunatından bir şan tecelli ediyor, bir sıfat tecelli ediyor. Bir tecelli oluyor orada. sahabe ne, nereden görecekler Mevla'nın ne, ne buyurduğunu? Ne anlayacaklar? Ne bilecekler eserini görecekler. Onun için efendimizin neyini görüyorlar onlar. Böyle yaptığını görüyorlar. E peki niye böyle yaptı? Efendim sonuçta bazı gerek konuşuyor. E niye konuşuyor? E Cibril gelmiş o konuşuyor. Sen görmüyorsun. Onun için e, tebessümüne sordular, buyurdu ki, Mevla'nın rızasına zıhkinden dolayı ben de tebessüm ettim. Bu kul af oluyor, yani ya, arabana binerken şurada yoksan af oluyorsun. Yani ne kadar Mevla kulunu affetmek için bahane arıyor, çare üretiyor. Fakat kullar gaflet içerisinde ne binerken, ne inerken, ne dua biliyor, ne bir şey biliyor. Ne Rabbi enzilniği biliyor inerken, ne Hesu Mâni zîn biliyor çıkarken. Cehalet diz boyu diz boyu Allah Allah. Şimdi İbnü'n Cüneyd bin Amr Hazretlerinden bu rivayet denek serisi geliyor. Kiminin hikmetini biliyor. Kimisi duadır, zikirdir zaten hikmeti bildiriliyor. Kimisi adettandır. İttifakiyat deniyor buna. Adet, adetler yani. Çünkü abdest bozmak adettir hani ibadet olacak hali yok. İttifakiyyat deniyor yani. ittifakiyat rastgele yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozması nereye rast gelmiş? Arafat'tan Müzdelife'ye inerken dar bir geçitte işte orada Mezimeyn denen bölgenin gerisinde berisinde bir yere rast gelmiş. Rast gelmiş. Ama İbni Ömer ona rast geldi gözüyle bakmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki burada durdu. Orada durmuş Resulullah burada abdest bozdu, orada abdest bozdu Eğer abdest bozması gelmediyse Yani müsait durumu Yine de orada bir miktar Oturmuş abdest bozar hali üzere E şimdi burada da ne diyeceksin kardeşim Ahmetül Hanbel ibadet ediyor Sen İbni Ömer'den daha malimsin Sen kimsin ya İnsanlar Rasulullah'ın kıldığı yerlerde kılmak istiyorlar, teberükte bulunmak istiyorlar, durduğu yerde durmak istiyorlar. Hira Mağarası'nı onun için ziyaret ediyorlar, Sevr Mağarası'nı onun için ziyaret ediyorlar. Bunlar Bidat'tı bilmem nedir. i̇bn Ömer Bidat'ı bilmedi de sen mi bildin? Bidat ne demek? Nevzur demek. Nevzuğursa sen çıktın yeni. i̇bn Ömer, 1400 senelik i̇bn Ömer. Hz Ömer'in oğlu sahabenin en büyük fıkıhçısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zat met ettiği, ne güzel zattır Abdullah dediği bir insan, ben onun yaptığına mı bakacağım? Senin gibi Vehhabinin, muteziliğinin, bilmem ilahiyattaki doçentin, profesörün, ceketli pantolonlu efendim e, sinek kaydı, adamın yaptığını mı yapacağım kardeşim? Her şeye hurafet diyorsunuz, her şeye bidat diyorsunuz, her şeye bileniyorsunuz. Sahabe bidatı anlamadı, siz anlamıyorsunuz yani. Esas bidat sizsiniz ya. Sizin kendiniz bidatsınız ya, yaptığınızı bırak. Nereden çıktınız, nereden türediniz? Sizi gidi reformistler, dinde at çıkaran, He? nasipsizler diyelim, sünnetsizler diyelim. Öyleyse, sünnete uymayana sünnetsiz denir yani. Ee, Bunlar hiç, hiç. sevir dağına çıkılmaz, yöreye çıkılmaz. Yahu Ömer her yerde namaz kılıyordu gidip ya özel. Abdest bozduğu yere bile abdest bozduğu, bırak namazı yani. kale hafız Hafız ben zannediyorum bu hafız mümziridir yani. Hafız Münziri yani büyük hadis hafızı. Bu terghi bu terip kitabını yazan zat. Diyor ki vel atharu eserler yani rivayetler demek istiyor. Bize intikal eden eser arkaya kalan yani bize kadar intikal eden anis sahabeti. sahabe -i kiramda bak ben size ne dedim? Hepsi böyleydi dedim. İbni Ömer'in ravisi çoktur diye bize kadar intikal etti. Zaten o da demiyor İbni Ömer'den. hani sahabeti. Sahabeden bize intikal eden eserler fitiba'ihim tabi olmalar hususunda lehu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davaktifahihim uymaları hususunda neye sünneti hu sahabe-i kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun sünnetine uymaları tabi olmaları hususunda sahabeden gelen eserler Kesiratün çoktur çok çok çoktur cidden Kesiratün deyip de çoktur diye bırakmıyor cidden ciddeni zaten Türkçeleşmiş yani. Cidden ne demek? Çok kesin yani. O kadar çoktur ki sahabenin Efendimiz nerede kılmış, ne yapmış, nasıl yemiş, kabak yemeğini sevmiş, nasıl yermiş, efendim tabağın neresinden yermiş, hangi sebzeyi severmiş, hangi meyveyi severmiş, neyi yemezmiş, neyi beğenmezmiş, saçını nasıl tıraş edermiş, elbiseyi nasıl giyermiş, düğmeleri açık kesermiş. Yani o ne yaptıysa onu yapmak ha. Çünkü adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük efendi olmadığına göre onun adetleri olsa bile, adetleri, oturuş şekli diyelim bir şu şekilde gördüm. Ayağını şöyle tutmuştu. Elini başına sürerken şöyle alnına şöyle yapmıştı. Adet de olsa bunlar, o sana demedi ki bu sünnettir yani yapın. Ama adet de olsa, rastgele de olsa bizim için rastgele olmamalı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rastgele bir şahsiyet değildir. Kainat efendisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem şu Mevlid-i Şerif ayında onun kıymetini daha iyi bilelim. Sünnetini daha iyi araştıralım. Mevlidine daha çok önem verelim. Doğumuyla ilgili rivayetlere, siyerine daha çok önem verelim. Sizden anlaşmıştık, sözleşmiştik. Bu ay kadar Mevlid kıssası, muciz hayat kitabı bitecek. Kıssalarıyla, hisseleriyle, siyeriyle, menakibiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan, ilk yaratılışından tut, İlk nur olarak bütün peygamberlerin insanlardan önce hakikati Muhammediye'nin ibrazından başlayan ve vefatıyla neticelenen süreci en kısa ve öz şekilde, tabi ne kadar anlarsın yine 780 800 sayfayı boyluyor çünkü onun en kısa şekilde ne kadar 10-20 cilt kitapları özetlemiş. Bu kitap bunun özetidir. Hiç olmazsa biraz tanıyalım inşallah. Bu eseri de Mevlid münasibetiyle onun anısına hatırasına efendim, okuyalım. İbadet olur. Çünkü ilim en büyük ibadettir. Orada ilim yazıyor. Hadisler, ayetler yazıyor. İlim ibadettir. Nafile ibadetten üstündür. Nafile ibadetlerden üstün olduğu için ilme ağırlık verelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini, yani siyeri demek gidişatı, yaşantı şekli yani. Bu ruhlar aleminden vefatına kadar bu süreçte inşallah yazılan ilimleri, ulemadan, evliyadan gelen nakilleri takip edelim. Madem sahabe-i kiram kadar e, onun kıldığı yerleri bulamıyoruz. Onunla birlikte olamadık zaten. Hiç olmazsa e, okumak suretiyle, hatırlamak suretiyle, rabıta yapmak suretiyle, anmak suretiyle o da en büyük ibadettir. Salihleri anmak e, ibadettir. Zikru Ali'nin ibadettir. Ali'den bahsetmek ibadettir diyor. Ali'yi düşünmek ibadet olursa radıyallahu anh, ya Resulullah sallallahu bahsetmek ibadetlerin şüphesiz ki en üstünüdür kenzül ulûm'da da zikrediliyor bu adı şerif. Rabıta kitabımda kaynağını vermişim yani. Rabbim Teala Habibine baş salallahu aleyhi ve sellem. O sallallahu Teala ala şeydina Mevlana Muhammed ve ala ali teslimen kesire. Yusufa Biden abimiz vefat etti. Kıymetli bir abimiz idi. Benle de çok hukuku var idi 80'lerde. Bir 1980'de icazet alıp Rize'den geldikten sonra o da herhalde yeni ihvan olmuştu o dönemde. Zonguldak eşrafından idi. Çok da büyük tüccar idi orada. Ta Necip Fazıl Kısa Kurekler falan Zonguldak'a gittiğinde falan onları karşılardı. Onlara programlar yaptırırdı. Yani çok da faal bir Müslüman idi. Mücahit bir, mücahit bir Müslüman idi. Yani tabii ben 80'lerden öncesinde de Necip Fazıl vesaire o zamanki ya, e, hareket adamları yani Necip Fazıl. Rahmetullahi aleyh. Onlarla bile birlikte olmuş yani organizeler organize demeyelim gavurca bak dikkat edelim tertipler diyelim e, tertipler yapardı yani düzenlemeler yapardı ondan sonra sohbetler tertip eder sonra biz e, tanıştık işte ondan sonra bizim derslerimize gelirdi bizim İsmaila'da 80'den sonra Efe bana oku temretti orada halakalar kurar Halaka, böyle ders halakaları işte artık meşhurlardan Recep Hoca'lar, Ömer Hoca'lar, işte Mehmet Hoca'lar, Selahattin Hoca'lar, Ahmet İslamoğlu Hoca, Mustafa Ekinler, işte Üçü Hufa aydınlar Ondan sonra tabii esnaftan gelir, tüccardan gelir, ihmandan gelir. 20-30 olur bazı ağır dersler az olur. 10-15-20, tefsir gibi, mektubat gibi dersler 40-50. Bazı kere ca camide birkaç saf olur yani halaka döner. Bu şekilde güzel bir 7-8 senemiz İsmaila Camii'nin merkezinde geçti. Bazı sıkıntılar yine bana yapıyorlardı yani o zaman da çok sıkıntı çekerdim ben. Çok kıskananlarım olurdu o zaman da başıma gelmeyen kalmaz. Bir ara camide ders yapamayacak hale bile geldik yani. Rahlelerimizi bile attıkları oldu İsmaila'dan. İşte Efendisen Akrabası yakınlarından çok çektim. Derdi ki bunlar benim elbetimdir Ahmet. Bu senin seri sülüküne sayılır. Bu sıkıntılara sabret. Tarikatta dersine... Benim gibi tembel adam ders yapacak. Ders yapamadığımı mı anladığımı, ne anladı? Dersi beceremiyorum yani herhalde. işte Sıkıntı, bela, musibet. Hala da devam ediyor. Efendim yakınlarından çekmelerim yani. Yakınlarında turanlardan demek istiyorum. Akrabası demek istemiyorum şu an içinde. E, dolayısıyla bu bir işte demek ki manevi bir imtihandır. İmtihanımız 45 seneye kadar yaklaşıyor. Yani hala da bitmedi. E, bu Yusuf Abad'ın efendi o zaman evini açtı. Rahmetullahi aleyh dedi ki... Yani İsmail'a e yakın evi vardı, İsmailiha e büyük kurs var ya o beyaz bina. O büyük kursa giderken solda bir aradan giriliyor. O aradan girince orada hiç zannetmezsin arkada yerler var. Yolun kenarından oradan girersin böyle bahçeli bir evi vardı. Bayağı da geniş bahçesi vardı bir katlı. Bir katlı ev şimdi eki yıkılmış mıdır o ev bilmiyorum. Orada bayağı bir de bakarsın bostanlar bile <gülüyor> içeri girdiğin zaman ekerler biçerler. Yani şimdi bilmiyorum. Orada bir katlı evi vardı. Dedi ki ya bunu ikinden sonra dersler yapıyorduk. Ya dedi şey mi yapacağız yani bu sıkıntılarla ne uğraşalım dedi falan. Evini açtı. Her gün ikinden sonra da o zaman evler küçük evler şimdiki gibi misafirhaneleri yok insanların Yani e, kolay işler değil. Kadınlar çok da razı olmaz. Her gün eve adamlar gelecek 20 kişi 30 kişi. Yani orada o zaman Bakkan Nur Efendi Denizli Ramazan Efendi Rahmetullah Ali. Hatırladıklarım kadarıyla yani çok çok çok. Yani o kadar o, o efendiler vardı, ihvanlar vardı. Ona sonra Remzi Mert Ankara'dan, Sellemevullah'ın sonra em, baş adam zaten, <gülüyor> Sabancalı Mehmet Efendi. Sellemevullah, Şefavullah. E işte efendim, bu, bu çok arkadaşlarla onun evine epey devam ettik yani. Bize evini açtı, tefsir derslerinde. E, güzel ders dinler, işte yorum katar cevap. On Ondan sonra emrimi bir marufa devam Senelerde de görüşmüyordum. Görüşemiyoruz yani, benim de başım bir şeyden kurtulmuyor ki. Sıkıntılarım çok, eski ihbandan buluşamıyor. Devamlı Emre geziyorduk geziyordu. Gece, gündüz haber alıyordum yani, hiç durmaz. Ölene kadar da durmamış, herhalde ayakta ölmüştür yani. Hiç ben hasta yattığını duymadım. Devamlı gezer, işte kahvelere girerler, işte benim sokakta adamları bulurlar. Yani her yere girerler, vaz ederler, i̇şte bir şeyler bastırı, fotokopi yapar, onları yazar bir şeyler. Kitaplardan çıkartır. Onları dağıtır. Yani adamların bu Efendi Hazretleri'nin ihvanları böyle adamlar esasen. İşte yaygaracı, şey, fitneci, fesatçı adamlar. Efendi İhvan'ı olamazlar. ya, yani. Efendi İhvan'ı böyle adamlar. Bir kişi yola getirmeye uğraşıyorsun. Milleti yoldan çıkartıyorsunuz ya. Şimdi yenilerde çok fesat adamlar var. Efendim işte geçen bir rüyamda gördüm onu. Allah Allah. Hiç hayatımda bekle rüyada. Onu ben görmemişim. Dedim Yusuf Abaydin Efendi Efendi'yi rüyamda gördüm dedim. Yani bir, birkaç ay olmadı. Ee, niye rüyamda gördüm acaba? Bir şey de çok hatırlamadım. Sonra baktım Hüsamettin Hoca'nın kızını evlendirdi. Düğüne çağırdı bizi. Biz de gittik İsmail büyük kursuna, düğüne gittik. Hüsamettin Hoca Efendi nikâhı, bir, bir de baktım bizim masada, Hüsuf Efendi de var. Yani o rüyayı gördüğümün ya, akşamı, ben bazı rüyalarım hemen çıkar bir günde. Ya da ikinci günü yani. Elhamdülillah ki görüşmüşüz yani. Dertleştik, hasbihal ettik. Eski günlerden biraz, tabi düğünde sohbet, konuşmalar oluyor. Konuşmaların arasında o kadar olur ama o biraz konuşurdu yani. Ben biraz çekindim, sağa sola bakıyorum Aslında ben de hocamız var. Masada falan çok da biraz... O rahat rahat konuşurdu öyle tabi abimiz. Ben de dinledim, Şimdi şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bak şunları hazırladım, şunları dağıtıyoruz. Çok tesirli oluyoruz, şuraları geziyoruz. Maşallah, maşallah falan öyle bir muhabbetimiz oldu. İyi ki görüşmüşüz yani. Bak şimdi haniden vefat etti. Tabii yaşında bilmiyorum o zayıf olduğu için hiç yaşlı göstermez ama vardır ben 70'ten yukarı diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama zayıf adam, böyle hassas adam efendim tabii bu ecel geldiği vakitte işte. Genç yaşlı bakmıyoruz, zayıf şişman bakmıyor. Hastalıklar adamı öldürmüyor. İşte ecel adamı öldürüyor. Kabri Allah Teala kabri nur eylesin, derecesini ali eylesin. İslam'a ve Müslümanlara hayırlar yaptı, haseneler yaptı, ikramlar yaptı, sohbetler yaptı, kapı kapı dolaştı. Bu kadar insana kim bilir iddiatine vesile olduğu insanlar mutlaka vardır, boş çıkmaz bu iş. Şimdi kabrinde onu e, o yaptığı hayrat ile, hasenat ile Allah Teala mükafatlandırsın. Ecrini zayi etmesin, seyyatını mahveylesin. Amin, amin, hasenata tebdil eylesin. Kulus kusursuz olmayız. Ne hakları varsa hukukullah hukuk hibattan Allah Teala halas eylesin. Lütfuyla, keremiyle, affıyla, safhıyla muamele eylesin. Efendi Hazretimizin ihvanı olması, bu büyüklere intisaplı olması, bu yola bu kadar, ölene kadar, son nefeslerine kadar insanları gezip de bir ayet, hadis anlatmak için dolaşmak, Büyük iş yani. Emri bil marif. Eftolul cihad. Cihadın en üstünü. Yani ben size söylüyorum. Çoğu insan hatta ölse bir şehit bile zor olur. Harkta ölse bir şehit bile zor olur da. Bazı öyle mübarek insanlar var ki yatağında ölse bin şehit kadar, yüz şehit kadar ecre olur yani. Çünkü cihadın en üstünü vaaz etmek. iyiliği emretmek, kötülüğü tekne etmek. Siz kendiniz gezip insanlara vaaz etmeyi bırak mesaj bile atmıyorsunuz. Sohbet başladı bile demiyorsunuz. Bu kadar üşengek tembel adamsınız. Kendinizden bir hesap edin bakalım. Bir Allah kuluna namaz kıl dediniz mi ya? Kaç yaşına gelmişsiniz şu beni izleyenlere konuşuyorum şimdi yani. Kaç yaşına gelmişsiniz? Bir kadına kapandı. Yavrum, kızım örtün dediniz mi ya? Faizi bırak dediniz mi bir arkadaşınıza? Haramdır, günahdır, yanarsın bak Müslüman. Ben seni seviyorum Allah için geldim. Yahu geldi mi gitti mi bırak. Kapı kapı geziyordu bu adamlar. Gece gündüz ceplerinden benzin parası koyarak. Malıyla, canıyla bu emri bil bizim İsmail Ahan'ın adamları. Sen şimdi yani ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar yani? Sohbet başlatıyorum, mesaj atın. Adam mesaj atmaya üşeniyor ya. Tweet atmaya üşeniyor ya. Eli tweet ekme. Bir düğmeye basmıyor Allah için bir Müslüman'a. Ya belki o adam oradan sohbeti dinleyecek. Hidayet bulacak ya. Yok. Ama bu adamlara bak şimdi. Bunların da nesli tükeniyor yani. Bunların da nesli tükeniyor. Böyle adamlar nerede? Maaş almazlar, bir şey almazlar. Şimdilik varlar bazıları da. Adam da ne yapsın? İşin gücünü bıraktığı için o da maaş almamış orada kalıyor ama Bunlar... Meccanet yani kendi cebinden para koyarak yapanlar da ilk taife, bunlara taife ula diyelim yani. Bu, bunlar Efendimiz'in direkt emriyle hareket ettiler. Efendimiz'in oğlu da bu işte çok ileridir. Abdullah hocamız. Efendim Allah selamet versin. Yani o da gece gündüz dolaşır. Ben daha 10 yaşımda beni alıp giderdim minibüslerle. Şakir Hoca bu işte ileridir, Abdullah Hoca. Yani bunlar bizim yani rol model diyorlar şimdi yani. E, Örneğimiz diyelim Türkçesi, örneğimiz yani biz bunlardan gördük sohbet etmeyi kısaca, böyle insanlara bir şey anlatmayı falan. Yani ben 9-10 yaşlarımda böyle gidiyorduk pazarlarına, Trakya'lara, her yere geziyorduk. Onun için biraz örnek alalım. Bak insanlar ölüyor, eserleri kalıyor. Bir Yusuf Abaydin Efendi bugün anılıyorsa, anlatılıyorsa, adamın bir ameli var da anlatılıyor kardeşim. Yani benden niye bu kadar bahsetmiyorsun? Benim de babam öldü, bilmem ne ölecek. Ya kardeşim, ben şimdi burada kendi babam, kendi amcam olsa bir ameli varsa konuşabilirim. Ameli olmasa ne konuşabilirim? Bir fazileti varsa konuşabilirim. Bu orada hakikaten örnek alınacak insanlardan biriydi. Onun için siz de düşünün, arkanıza ne bırakacak bırakacaksınız? Birkaç Müslüman size şahitlik ederken ya bir insanlara nasihat ederdi, vaaz ederdi, hayır yapardı diyebilecek mi yani? En azından insanlar sizi ya bize sohbet başladığında mesaj atardı bile. Veya tweet atardı, mesaj atardı, telefon açardı. Vaaz başladı, ders başladı, bizi uyarırdı. Yani bu kadar bile bir şey denilecek misin hakkınızda? Hiç olmazsa birkaç Müslüman cenazenize fazla gelir yani. Birkaç Müslüman ya Rabbi onu affet, sohbetlerime sebep oldu der. Hani nerede siz cebinizden para koyacaksınız, benzin koyacaksınız da, arabaya bineceksiniz de, oraya buraya gezeceksiniz de. Millete vaaz edeceksiniz yani. Nerede öyle insanlar? Onların nesli tükeniyor. Hiç olmazsa siz de bir hayır yapın ya. Sohbetlere milleti davet edin insanlar. Bu ilimleri size vesile olun. Bu vesileyle Yusuf Abay'dın ağabeyimize Allah Teala'dan garkayı garık rahmetlerini niyaz ediyoruz. Allah Teala rahmetine gark ile ee, Bu hizmetlerine başlayarak illaki kusur küsür olur. Rabbim telafi eleyerek eksiklerini cebreleyerek yerini doldurarak Allah Teala en yüksek emr-i bil ihsan ettiği mücahitlere, eftal cihat cihad amelini işleyenlere eh, ihsan ettiği mertebeleri kendisi de ihsan eyleye. Amin. Ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun rasulullah. ''Fî kulli lemheti ve nefesin adede mâ mes'âhû ilmullâh'' ''Allah, Allah, Allah'' Ya Rabbi bu tevhidleri, bu şahadetleri, bu zikirleri hepimizden kabule karine eyleyip has ı Hücbü Mesubat'ı abimizin Baydın ağabeyimizin ruh şerifine ihtiyal edip, ruhaniyetini kabrinde bu salih ameller, bu zikirlerin nurunu mahşer sabahına kadar ipka ile. Ya Rabbi mahşere kalkarken dostlarınla haşreyle. Sırat'tan mizan'da ya Rabbi yüzünü ak eyle ya Rabbi yüzünü ak eyle ya Rabbi. Allah'ım sen lutfu kereminle, muameleyle madem ki soyadından da nasibi olsun Apaydın. Madem ya Rabbi kabrini de, ya Rabbi sıratını da mahşerde Apaydın eyle ya Rabbi vel alemin ve ya khairun nasirin ve ya khairun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli o sahabesinin ve hasaten Yusuf ve Fahidin abimizin ruhi için el Fatiha.